Mersin Gümrük Meydanı Yürüyüş Rotası Avrupa Oteli Mersin'in ilk otelinin 1885 yılında hizmete giren ve Loiso kardeşler tarafından işletilen De Voyageur adlı otel olduğu salınmaktadır. Avrupa Oteli de kentin en eski otellerinden biri sayılmaktadır. 19. yüzyıl sonlarında Gumici tarafından işletilen otel daha sonra Akdeniz Oteli ismini aldı. Otelin altında Mersin'in ilk şarküterisi Kayseri Pazarı bulunmaktaydı. Hemen yanında da Ali Aktuğ'un tatlıcısı, onun yanında da Yunus Bakkaliyesi, köşe başında da Tek Güçler'in gazete bayi bulunuyordu.